Eşrikiyâne suhabben vâsafâ Eşrikiy felkevnû nurun vâdiyâ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu Ve sahbihi hamd alemlerin Rabbine salat ve selam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir gücide ashabının üzerin olsun kardeşlerim. Bugün yine kaldığımız yerden bir ile devam edeceğiz. Kitabımız Kitabı Tevhid Muhammed bin Süleyman et Temimin'in eseri ve bu güzel eserle sizlerle beraber uzun zamandan beri beraber oluyoruz. Rabb'im bizi bu kitabı hakkıyla bitirmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bu haftaki babımız Babu minel iman billahi es sabru ala akdarillah. Allah'a imanın gereği bir diğer husus da Allah'ın takdirine sabretmektir. Allah subhanahu ve teala'nın yazmış olduğu kaderine sabretmektir. بَابُ مِنَ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ اَصَّبْرُ عَلَى اَقْدَارِ اللّٰهِ Allah subhanahu ve teala'nın kullarına yazmış olduğu kaderine, takdirine iman etmek. Burada bapta geldiği gibi akıdar kaderin çoğuludur. Yani Allah'ın yazmış olduğu kaderine iman babı bununla beraber Allah'ın yazdığına sabretme babı tamam mı kardeşler şimdi bu başlıktan inşallah neler anlıyoruz <gülüyor> bu başlık bize ne öğretiyor sizce bu kitab-ı ile bu başlık arasındaki münasebet nedir söz sizde evet evet Zeynal hocam, hocam başlayınca insana gelecek olan bir müslümanı Allah-u Teala'nın izni olmadığında gelmeyecek. Ve gelecek bir hayrın Allah'ın izni olmadığında gelmeyeceğim. Yani bize başımıza gelen her bir şey Allah'ın izniyle olmaktadır. Evet, güzel. Peki başka kardeşler? Eyüp? Allah'a iman eden bir insanın başına herhangi bir musibeti, bir hastalığı bir kötü şeyin gelmesinin sebebinde Allah'a taklit deyip sabretmesi lazım. Eğer sabretmeyip deyip Allah'a isyan ederse Allah muhafaza çirke girer. Güzel. Evet Muzaffer hocam. Allah subhanateladan gelen her türlü sıkıntılara belaya falan sabretmek lazım hocam burada anladığımız. Evet. Bu her türlü sağlık olabilir, fakirlik de olabilir. Evet güzel. Bunlara sabretmek gerek. İltami vesileci olarak görüp Bunlara sabredip, Allah'tan yardım <gülüyor> Allah'ın izni olmadan da bundan hiçbir gelip musibetlerin bizi bulmaz. Mutlak Allah'ın izniyle olmuştur. Bunlara sabredin. Ecrme baktan beklenin. <gülüyor> Güzel. Yani bu bapta değerli kardeşler o zaman biz şuna değineceğiz. Allah subhane ve taala'nın takdirine sabretmenin imandan olduğunu, takdire karşı olmanın da isyankarlık olduğunu iman dairesini terk etmek olduğunu anlayacağız. Çünkü insan Allah'ın yazdığına sabretmediği takdirde imanını zedeler. Bu da tevhidi ortadan kaldırabilir. Zaten bizim kitabımızın gayesine tevhidi tanımlamak ve ona zarar veren durumlardan uzaklaştırmak. Eğer bir insan Rabbimin kendisine yazdığı bir kaderine bir acısına, biraz sonra daha de detaylı olarak değinmeye çalışacağız. Sabretmezse, bunun Allah'tan bir kendisine iptile olduğuna inanmazsa, isyan ederse bu imanı zedeler. O halde bizim kitabımızla başlığımız arasındaki münasebet burasıdır. Tevhidi bozan durumu burasıdır. Sabretmek kardeşlerim biliyorsunuz hapsetmektir. Sabretmek, hapsetmektir. Kelime olarak bu anlamlara geliyor. Yani dili, küfürden, haramdan, şirkten bidatten hapsedeceksin yine aynı şekilde kalbini Rabbine bir isyana yönelik bir adım atmaktan hapsedeceksin bedenini de hapsedeceksin neden hapsedeceksin haramdan, ne gibi haramlardan şirkten içkiden, kumardan, zinadan veya buna benzer Allah'ın ve Resulünün yasakladıklarından Kendimizi, bedenimizi hapseteceğiz. Kardeşlerim biliyorsunuz mümin yaşarken mutlaka bazı zorluklara, acılara, sıkıntılara, fakirliklere, hastalıklara, dertlere, musibetlere, zindanlara, dışlanmalara müptela olur. Aslında bu müptela Allah'tan bize bir rahmettir. Biz görünen bir gözle baktığımız için bazen bazı acılarımızın Sıkıntılarımızın, hastalıklarımızın, dertlerimizin bir musibet olduğuna inanırız. Bize şer olduğunu zannederiz ama siz de benden çok iyi biliyorsunuz ki nice şer zannedilen şeyler hayır, nice hayır olarak görülenler de şer olarak mustakbelde önümüze çıkmıştır. O halde sabretmek imanın gereğidir. İmanın alametlerinden biri de sabretmektir. Sabretmek, Değerli kardeşlerim Allah'ın günahlarına karşı sabır. Yine Allah Subhanahu ve taala'nın bize yazmış olduğu acılara ve musibetlere sabır. Bir de Allah Subhanahu ve taala'nın emrettiklerini yerine getirerek sabır olmak üzere üç kısımdır. Kardeşlerim bir nar düşünün. Bir nar. Nar hepimiz severiz. Mustafa sever misin? Evet. Maşallah. Bir nar düşünelim. Biz o narın Tadını, rengini, tane tane güzelliğini görmek için ne yaparız? Kabuğunu soyarız, değil mi? Sonra onu ne yapmaya başlarız? Yemeye başlarız, o anda tadını alırız, rengini alırız, kokusunu alırız, değil mi? Tane tane o mükemmel harikulade yaratılış şekline şahit oluruz, değil mi kardeşlerim? İşte nasıl ki biz onun içindeki o güzellikleri ancak kabuğunu soyarak elde ediyorsak Allah kalbimizdeki tevhid ve iman güneşini takva ve huşu güneşini ona olan imanın en büyük alametini zorluklarla, meşakkatlerle, acılarla musibetlerle bizi imtihan ederek, deneyerek ortaya çıkartır. İşte o zorluk anında, hastalık anında bir dert anında bir zindan anında bir dışlanma anında iman ettiğin davana sadık kaldığın bir anda ortaya koyduğun o çileye değerli kardeşlerim o dışarı yansıttığın o kalbindeki şeylerle ne yaparsın ortaya koyarsın. İşte bu örnekte geldiği gibi Allah bizi zorluklarla imtihan eder dener ve içimizdeki güzellikleri içimizdeki sadakati. İçimizde beslediğimiz iman duygularının dışarı yansımasını bekler. İşte o anda kul imtihandan geçer. İmanının gereği eğer zorluklara sabrederse Allah ondan razı olur. Ama sabretmez de Rabbine isyan yolunu ve gazap yolunu, kızma yolunu seçerse de Allah da ondan razı olmaz değerli kardeşlerim. İmam Ahmet... Rahimahullah Kur'an'da 90 yerde sabrın geçtiğinden haber veriyor. Ve imanın yanında sabır diyor, bedenin yanındaki bir baş gibidir. Nasıl başımız? Bedenimizle beraber olmak zorunda, baş bedenin yanında kıymetlidir. Sabır da imanın yanında böyledir kardeşlerim. İmam Ahmet diyor. Rahimahullah sünnetin imamı bu konuda bakın bize yol gösteriyor. O halde Allah'ın şer'i emrine ve nehyine sabretmek bir de kevni emrine sabretmek gerekiyor. İki tane bu boyutta göz önünde bulunduracağımız sabır var. Şer'i emrine sabretmek bir de kevni emrine. Ne de şer'i emri? Allah'ın bize emrettiği namaz, oruç, zekat bunları yerine getirerek şer'i emir bu. Bunlara sabrederek bir de kevni emirler dediğimiz işte üzerinde durduğumuz başlıkta budur. Allah'ın dünyada başımıza yazdığı bir acı, bir zorluk, bir sıkıntı, bir musibet anında sabretmek ve sadakatimizi Allah subhanehu ve Taala'ya ortaya koymak gerekiyor. Nice peygamberler büyük imtihanlardan geçirildiler. Vedat kardeşim mesela Adem Aleyhisselam çocuklarıyla imtihandan geçirilmedi mi? Nuh aleyhisselam, aynı şekilde çocuklarıyla ve kavmiyle imtihandan geçirilmedi mi? Lut aleyhisselam, eşiyle ve kavmiyle imtihanlardan geçirilmedi mi? Denenmedi mi, sınanmadı mı? İbrahim aleyhisselam, babasıyla ve kavmiyle imtihanlardan geçirilmedi mi? Yusuf aleyhisselam, öz kardeşleriyle imtihanlardan geçirilmedi mi? Eyüp aleyhisselam, hastalıklarla muhtela olduğu zaman... Bunların karşısında sabrederek imtihanlardan geçirilmedi mi? Yunus aleyhisselam kavmine tebliğ ettiğinde kavmi dinlemediğinde almış başını gitmişti imtihanlardan geçirilmedi mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en sevdikleriyle davetini insanlara götürdüğünde imtihanlardan geçirilmedi mi? Yani nice peygamberler görüyoruz iptila dediğimiz sınanmadan denenmeden geçirildi ama hepsi sabretti. Bütün başlarına gelen zorluklar ve acılar karşısında yılmadılar ve dediler ki bu Allah'tandır. Allah da onları dünya ve ahiret hayatında salete erdirdi kardeşlerim. O halde sabredeceğiz Allah'ın kaderine yazdığına boyun eğeceğiz isyan etmeyeceğiz imanımızın gereğini ortaya koymuş olacağız. Olgun bir kişilik sergileyeceğiz. O halde ben bu girişten sonra başlığın bize neler öğretmek istediğini bir ipucu olarak, bir dipnot olarak sizlere takdim ettim. Yani başlığımız kadere sabretmenin, acıya sabretmenin, musibete sabretmenin, denenmelere sabretmenin önemini, faziletini, sabretmemenin de bir şirk olduğunu, bir küfür olduğunu, tevhidi bozan bir hal olduğunu öğretmiş oluyor. Bilmem anlata. Bildin mi kardeşler? Anlatabildin mi? Peki. Çok güzel. Şimdi sizlerin güzel inşallah bilgilerinden istifade ederek başlığımızın ve girişimizin akabinde bu başlığın içini dolduralım. Birinci delelimizi sizden alalım. Ancak deline geçmeden önce yeni kardeşler en azından bu konunun başlığın neleri ifade ettiğini anlamaları için birkaç kardeşten benim deminki anlattığım konuları yeniden bana bir hatırlatmasını ve diğer kardeşlerin de hatırlamasına yardımcı olmasını istiyorum. Kim bana şimdi girişi yaptık ve başlığımızı ortaya koyduk bu başlıkla kitap kitabı tevhid arasındaki bağın neler olduğuna değinelim. Evet Zeynal hocam. Ben burada burada, <gülüyor> burada insan olduğunun her şeyden intihar edilebileceğini Başımıza gelen bütün müsületlerin bizim için bir imtihan meselesi olduğunu. Bütün peygamberlerin de imtihanı tabir kütüphanını en yakınları yapıldıklar. Yani bizim de başımıza her türlü şeyin geldiğinden onu imtihan edip Allah'a tevkül etmemiz gerektiği. Güzel. güzel. Başka ilk demek isteyen kardeşler evet. Evet hani kardeşim. Hocam burada ayet Allah Azze Celle bir yani şerri bilme bir emir diye bir şey yapayım. Ben inşallah yani namazla, oruçla, zekatla iki kemli yani bilinmeyen ne zaman hangi şekilde başımıza gelecek bir musibet olabilir, bir kazı olabilir yani bir iflas etme olabilir, her çoğaltabiliriz. Bunun, bu olaylar karşısında sabretme. Çünkü sabretmediğimiz e, zaman bu da Allah Azze Celle yani iman kapsamında olan bir e, fiiliyattır. O zaman Allah Azze Celle burada biz yani e, şirk koşmuş olarak şey yaptığımızdan dolayı e, burada Allah Azze Celle bize sabrı çok büyük bir e, tavsiye ediyor. Yani sabrı da imanın şubelerinden birinden olduğundan dolayı e, bize sabretmeyi e, şey yapıyor, emrediyor yani. Güzel. O halde kardeşler son gelen kardeşlere bir bilgi olarak aktarıyoruz. Babımız başlığımız Babu minel imeni billahi saburu alel akder ille yani Allah subhanahu ve taala'ya imanın gereğinden bir diğeri de Allah'ın yazdığı kadere, musibete, acıya, fakile, zorluğa sabretmek. Kaderine, Allah'ın yazmış olduğu kaderine sabretmek. Biliyorsunuz kardeşler bizler çeşitli alanlarda imtihanlardan geçiriliyoruz. Mesela kimileri zorluktan, meşakkatten, acıdan, dertten, hastalıktan, kimileri aile ve çocuk muhtelasından yani denenmesinden geçiriliyor kimilerine bakıyoruz evladından imtihan oluyor kimileri kızlarından kimileri mallarından kimileri mülklerinden kimileri kariyerinden kimileri hocalığından kimileri ilminden kimileri malından yani iptila dediğimiz sınanma denenme çeşit çeşit İşte bu anda sadakat ortaya çıkıyor Allah böyle bir durumda bir sıkıntı bir musibet Osman yazdığı anda ne yapıyoruz sabrediyoruz ve bunun Allah'tan geldiğini iman ediyoruz ve böylece imanımızı zedelemiyor tevhidimizi muhafaza ediyoruz kardeşler biz bunları sizden önce üzerinde durduk şimdi birinci delilimiz de kim inşallah bu başlığımızı dolduracak evet Mustafa Allah'ın izni olmadan sizin hiçbir musibet isabet etmez kim Allah'a iman ederse Allah kalbini doğruya iletir hidayet verir Allah her şeyi bilicidir Tekabun on bir. Evet tekabun on bir. Güzel. Bu ayeti bir kişiden daha alalım. Sedat hocam. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. <gülüyor> Allah'a iman ederse Allah kalbini doğruya iletir. Hidayet verir. Allah her şeyi bilicidir. Bir de bu ayetin bir tefsiri var Sedat hocam onun devamında onu da okur musun? Çünkü ayeti anlayacağız yani inşallah. Arkama bin Kays bin Abdullah el-Naheyi el-Kufi radiyallahu anh şöyle demiştir. Ayette söz edilen o adam kendisine musibet isabet edince bunun Allah katından takdir olduğunu bilip razı olmuş ve teslim, teslimiyet göstermiş olan kimsedir. Güzel. Başka bir kardeşten daha alalım kardeşler. Bülent. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse Allah kalbini doğru iletir, hidayet eder. Allah her şeyin bir ciddi. Tevabım 15. Evet. Bir de onun tefsiri var. Alkame'den gelen. Alkame bin Kays bin Abdullah el-Nehâ'yı el-Kufî radıyallahu anh şöyle demiştir. Ayette söz edilen o adam kendisine musibet. İsabet edince bunun Allah katından takdir olduğunu bilip, razı olmuş ve teslimiyet göstermiş olan kimsedir. Güzel. مَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اِلَّا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّٰهُ بِكُلُّ şeyin <gülüyor> alim. Kekabun 11 Allah'ın izni olmak sizin hiçbir insana bir musibet ulaşmaz. Yani Allah subhanahu ve ta'ala illa bir musibet eğer bir insana ulaşmışsa Mutlaka o Allah'ın izniyle dilemesiyle gerçekleştiğini bu ayette haber veriyor. Kim Allah'a iman ederse Allah kalbini doğruya iletir. Kim Allah'a iman ederse. Ve men yu'min billah yahdi qalbahu. yehdi yahdi Allah onun kalbini ne apar hidayete? Eriştirir, ulaştırır, iletir. Peki şimdi bu ayeti kerimeyi demin kardeşler alkameden büyüklerinden, alimlerinden, muhlis bir müfessir olan al -Kame'den bir tefsirle bize ne yaptınız? Açıkladınız. Şeyh Rahimahullah zaten bu ayeti kerimeyi al anlayışıyla, yorumuyla bize ne yapıyor? Tefsiriyle burada aktarıyor. Ne diyor? Bakın Al-Kame. Kale <gülüyor> Al-Kame tu huvel tusibuhu el-musibetu feya'lemu ennehe min indillah ve yani bir insana bir musibet isabet ettiğinde o musibetin Allah'tan olduğuna iman eden insan, ona razı olan insan. Yani Allah o insana bir acı, bir sıkıntı, bir dert, bir musibet, bir fakirlik, bir yokluk, bir yoksulluk veya bir zindan veya bir dışlanma veya bir ölüm veya sevdiklerini kaybetme gibi yani aklınıza gelebilecek bütün yani musibetleri gözünüzün önüne getirin veya malını kaybet, iflas etme değil mi? Bütün bunların neticesinde bunun Allah'tan geldiğine iman eden, ona razı olan kimse, işte Kur'an'da bahsi geçinen insan budur. Allah böyle bir insanı ne yapar? Allah'a iman ettiğinden bunun Allah'tan geldiğini doğruladığından dolayı kalbine ne yapar? Doğruya iletir. Kalbine mutmainlik verir, huzur verir sükunat verir, ferahlık verir. Ayet bunu anlatıyor kardeşler. Bu halde bu ayetle bizim başlığımız arasındaki bağ neresi? Ayetin neresinde bir bağ var? Evet, Muzaffer Hocam. Musibetin Allah'tan geldiğine sabır. Evet. Evet. Buna da kevni emir diyor. Evet. Yani kevni emrine Rabbimizin sabretmesi. Yeryüzünde bir musibet herhangi bir şey yazıldığı zaman kuluna kulun da ona İsa kulun da ona iman etmesi kevni emrine Allah'ın kevni emrine iman etmesidir. Ayetle aramızdaki münasebet bu. Tamam mı kardeşler? Evet, güzel. Şimdi bu konuda ikinci delilimizi getirelim. bahsetmiyor değil mi Nasıl? Ayetin şeyi yani Allah'tan mı bilmek yoksa olsa başkasından mı bilmek? Mesela gene bir musibeti Allah'a ulaştık koşmamak gibi yani. Şimdi i̇şte başına bir kötülük geldi. Bizim bildiğimiz ne zindan atıldı. İşte ben senin yüzünden atıyorum. Ya da günün bir iyilik geldi, işte bana bu iyilik senden geldi. Bu da Allah'ın emirlerine ortak koşması yani. Şimdi bir musibet geldi o musibetin birinden değil musibetin Allah'tan geldiğine iman etmesi. Acının, sıkıntının ve derdin kendisinin Allah'tan geldiğine iman etmesi. Birine iyilik geldi o iyilik de Allah'tan. Kötülük geldi yine o Allah'tandır. Ancak bazı hatalarımız vardır ki biz hatalarımızın bedelini kendi ellerimizle de çekeriz Kur'an'da. Başka ayetler de vardır. Burada anlatılmak istenen. Bir kişiye bir dünyada bir musibet meydana geldiği zaman o musibetin kendisine Rabbinden isabet ettiğine iman etmesi bunu doğrulamasıdır. Anlaşılması gereken bu yani. Şirk de, tabii o da doğru. Yani kişi eğer Allah'tan başkasına güvenirse işte bu musibet bana senin yüzünden senden dolayı geldi derse zaten şirktir doğru. Bu anlamda tevhidi bozan bir haldir ama... Bizim aslında üzerinde durduğumuz daha çok hani Allah'tan gelen bir musibete o kadere iman etme babı olduğu için hemen ayetin başındaki o bölümü ne yaptık delil aldık. Ama senin dediğin gibi de kişi eğer musibetin Allah'tan değil başkasından geldiğine iman ederse de şirkle alakası olduğu bir kesindi. Şimdi geldi ikinci delilimize. Evet kim nakledecek bize ikinci delil? Evet kardeşlerden Mesut. Sahih i Müslim'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ve şöyle şu hadis yer alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanlarda bulunan iki şey vardır ki her ikisi de onların ortaya koyduğu küfür hasletidir. Bunlar birini soyu ile ayıplayıp kötülemek ve ölümün ardından dövülüp feryat etmektir. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Evet Davut. Resulullah şöyle İnsanlarda iki şey vardır ki her ikisi de onların kalbına koyduğu fıtratadır. Onların ardından dönüp feryat Güzel. Bir kişiden daha. Evet Eyüp. <gülüyor> Sahi üstünde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan riberde şu yer alır. Rasulullah salam'a aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanlarda bulunan iki şey vardır ki her ikisi de onların ortaya koyduğu küfür hasletidir. Bunlar birini soyuyla ayıplayıp kötülemek ve ölünün ardından düğünü periyat etmektir. Evet. Vafi fi sahih Muslim İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu sahibi rivayette an Ebu Hureyre radıyallahu anh'u Ebu Hureyre radıyallahu anhü'dan rivayete göre Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Kale, Peygamber aleyhissalatu vesselam Şöyle buyurdu İhletâni finnâsihume bihim kufrun Etta'nû finneseb Vel niyâhetu alel meyyit İnsanoğlunda şu iki tane haslet küfürdür. Yani sürekli kendisinde küfür olaraktan Allah muhafaza yaşadığı takdirde bunu uyguladığı takdirde küfürdür. Bir tanesi yani birini soyundan dolayı, ırkından dolayı, kabilesinden dolayı ayıplamak, kötülemek. Bir diğeri de ölünün ardından dövünmek, feryat etmek, figan etmek. Şimdi hadiste dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِهُمَ bihim كُفْرُمْ dedi. Kufrum, el-kufru demedi. Eliflam takısıyla gelmedi. Eliflam takısıyla gelmiş olsaydı bu küfürden maksat dinden çıkartan küfür büyük bir küfür olduğu anlaşılırdı İmanların bize haber verdiği budur. Ancak hani bir hadis vardır ya bir Müslümanı bir Müslümanın namazla bir Müslümanı şirkle küfür aras imanla küfür arasındaki farkı nedir namazdır orada el küfür olaraktan gelir. El küfr olaraktan gelir. Hadiste eliflam takısıyla gelir. O halde burada bakın dikkat ederseniz bu namazın terkiyle alakalı el küfrü gelmesinden dolayı bazı imamlar İmam Ahmed bin Hanbel bunun başındadır. Namazın terkinin küfür olduğunu dinden çıkardığını nakletmiştir. Ancak diğer cumhur ulema ise namazın terkinin bir günah olduğunu söylemişlerdir. Şimdi bizim bu hadiste kardeşlerim üzerinde durmamız gereken yer neresi? Yani istişat noktamız neresi? Bu hadisin neresinde? Evet Osman. Hocam elinin ardında dövün feryat etmek yani isyan etmek. Evet. Burada ne var? Kevni, sabır. Kevni emrine evet. Allah'ın sabretmemek. Evet, evet Allah subhanahu ve teala birine bir ölüm vermiş. Biz o Allah subhanahu Allah subhanahu ve yazdığı ölüme ne yapmıyoruz? Sabretmiyoruz. Dövünüyoruz figan ediyoruz, feryat ediyoruz, isyan ediyoruz, haşa ve kella. Hatta bazıları neden ben, neden biz? Niçin. Değil mi? Niçin? Böyle tabirlerle ne yapabiliyorlar? Allah'a hesap biliyorlar. O halde bu durum, bu hadiste kınanıyor, ayıplanıyor ve Peygamber bizi ikaz ediyor. Anladık mı kardeşler? Güzel. Evet Ali Hocam. Hocam Ayet de diyor ya, <gülüyor> Mesela sabır üzerinde Cemile'de. Sana düşer ancak güzelce sabretmek. Burada kabullenmek var yani. Evet. Ölü yani insan yanı mesela öldüğünde kabullenmiyor. O yüzden feryat çıkar ediyor. Burada işte sabır yani olayını yerine getirmemiş oluyor. Çok güzel. Evet şimdi diğer hadisimizle devam ediyoruz. Evet. Kim okumak ister Sedat Hocam. <gülüyor> Yine Buhari ve Müslimi İbn Le's'ten <gülüyor> radıyallahu anh'dan merfu olarak rivayet ettikleri hadis de şöyledir musibet anında yanaklarına vurup dövüne, üstünü başını yırtan ve cahiliye nidaları olan vay vah gibi sözlerle bağırıp çağıran bizden değildir. Güzel bir kişiden daha alalım. Evet Salih. Yine Buhari ve Müslim'den i̇bn Mesud radiyallahu olarak gelen bir hadiste şüredir. Yanaklara vuran, yakalarını yırtan ve cahiliye davası giden bizden değildir. Güzel. Evet. Ve an anes enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem diyecektim ama bu herhalde diğer hadis. Diğer hadis. Üzerinde durduğumuz Abdullah İbni Mes'ud'un hadisi. Evet. Ve lehu an İbni Mes'ud merfu'an. Yine Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği. Kimden rivayet ediyor Abdullah İbni Mes'ud'dan? Merfu'an. Nedir merfu'an? Direkt Peygamber ve Vesselam'a dayandırdı bir hadis kardeşlerim. لَيْسَ مِنَّ ve ضَرَبَ الْخُدُولَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَضَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّ Musibet anında yanaklarına vurup dövünen, üstünü başını yırtan ve cahiliye nidalarıyla vah vah diye yani itiraz anlamında bir cümle kullanan bizden değildir. Yani buradaki bizden değildir den maksat bizim dinimizden çıkmıştır değil. Yani bizim sünnetimiz üzerine değildir. Bizim davetimiz üzerine değildi. Bizim amelimiz üzerine değildi. Yani bu Allah Resulü tarafından kınanmıştı. Peki bu hadisin neresinde kardeşlerim delil var? Evet. Buyurun. Bu hadisin neresinde delil var? Hepsindir. Hepsinde. Hepsinde. <gülüyor> Muhammed. Hocam dövülmek <gülüyor> Bundan dolayı yine deminki hadislerde gelen gibi Allah'ın kendi emrine sabretmemek. Evet, güzel. Yani o zaman bu durumlar diyelim dövülmek, üstümüzü başımızı yırtmak, ah vah diye itirazlarda bulunmak değil mi? Yanaklara vurmak, bütün bunlar sabrın zıttıdır. Sabrı neyi gerekli kılıyordu? Kardeşlerim bunlara sabretmeyi, iman neyi gerekli kılıyor? Sabretmeyi gerekli kılıyordu. O halde acı anında bir musibet anında Allah'ın rızasına ters düşebilecek bir iş yapmayacağız. Yaptığımız takdirde iman zayıflar. Çünkü biliyorsunuz her bir günah imanı zayıflatır. İmanın zayıflaması Allah muhafaza vacip olan tevhidin kemalını da bozabilir. Değil mi? Vacip olan tevhidin kemalını da bozabilir. Veya imanı ortadan da kaldırabilir. Söyleyeceği bir kelime Allah korusun ya küfre ve şirkete düşürebilir. Nitekim demin konuştuk yani kişi dese ki bu musibet bana Allah'tan değil de başkasındandır dese Allah'a şirk koşmuş olur. Güzel şimdi geldik diğer hadisimize. Evet muhterem dostlar kardeşler. Abdullah kardeşim. Enes bin Malik radıyallahu anhten gelen rivayette ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir kuluna hayır dilerse ona günahlarının cezasını dünyada çabuklaştırır. Allah bir kuluna dışarı dilerse, günahlarının cezasını ta ki, onu kıyamet gününde bulması için saklı tutar. Evet, güzel. Başka? Soner? Enes bin Malik Radyallahu Ahtan gelen rivayette ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir kuluna hayır dilerse, ona günahlarının cezasını dünyada çabuklaştırır. Allah bir kuluna der şey dilerse günahlarının cezasını ta ki onu kıyamet gününde bulması için saklı tutar." Güzel. Bu anenes En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu şöyle buyurdu: "İza eradallah bi abdihi el hayr accel lehu bil ukubeti fi dunya. Ve iza arada bi abdihi eşerr emska anhu bi zenbihi hatta bihi yevmel kıyame." Allah bir kuluna hayır dilerse ona günahlarının cezasını dünyada çabuklaştırır. Onunla rahmetinden. Subhanallah bakın Allah'ın rahmetini ve lütfunu görün. Yani eğer Allah bize bir musibet veriyorsa bu Allah'tan bize bir hayır olduğunu iman ediyoruz. Eğer Allah bize bir sıkıntı veriyorsa bu dünyada bu bizim dünyada günahlarımızın dökülmesine sebebiyet veriyor. Allah bir kuluna da şer dilerse günahlarının cezasını Ta ki onu kıyamet gününde bulunması için saklı tutar. O halde yani kafirlerin de sıkıntıları ve musibetleri az olur ama kıyamet gününde mutlaka Allah onlardan bunun hesabını sorar. Allah dünyada mümine sıkıntı ve zorluk verir, günahlarını düşürür ama kafirlerin ise zorluk ve meşakkatleri olmaz. Azapları artar değerli kardeşlerim. Bakınız burada ne anlıyoruz? Açıktan sabretmenin önemini. Acıya katlanmanın gerekliliğini, musibete boyun eğmenin önemini, malını kaybeden, sıhhatını kaybeden veya belli konumlarını kaybeden kişilerin Allah'a isyan etmeden Allah'a dönmelerinin gerekliliğini anlıyoruz. Bütün bu ve zorlukların da bizim günahlarımızı döktüğünü ne yapıyoruz? Kavruyoruz. Allah kullarına her zorlukta meşakkata hayır dilediğini, yüce rahmetini bir kez daha bu hadisiyle de Peygamberimize bize aktardığı gibi ifade ediyor. Selef Allah onlardan razı olsun bir hastalık yaşamadıklarında bir zorluk yaşamadıklarında kendilerini hesaba çekiyorlarmış. Acaba kusur bizde mi? Çünkü Allah sevdiği kullarına musibet veriyor ya zorluklar veriyor ya hastalıklar veriyor ya. Allah subhanahu ve ta'ala neden bize bu hastalığı vermiyor diye Selef kendini hesaba çekermiş. Ama biz şimdi öyle değiliz. Yani bir hastalık olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman Allah muhafaza ne yapıyoruz? Hemen Allah'a isyan ediyoruz. Rabbimize meydan okuyoruz. Neden benim, ben diyoruz. Haşa ve kella sanki bütün bedenimiz üzerinde tek yetkili olan bizizmiş gibi hareket ediyoruz. Dolayısıyla bakın İmam Müslüm'ün e rivayet ettiği bir hadiste, Peygamber aleyhissalatu vesselam çok güzel bir hadiste şöyle buyuruyor. Hummaya, hummaya sövmeyin. Humma dediğimiz nedir? ateşli bir hastalık hummaya söylemeyin, nefsim elinde olan kudret demedik değil mi nefsim elinde olan nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki nasıl körük, körük demirin artığını döküyorsa fazlalığını döküyorsa aynı şekilde Allah da kulunun hastalıklarla ne yapar zorluklarla günahını döker Hadis İmam Müslim'de geliyor. Elhamdülillah bu yüzden mümin her haline şükretmeli ve imanını korumanın kıymetini bilmeli. İman esastır. Tevhid esas. Gerideki hepsi teferruattır. Hani öyle de, demiyorlar mı? Bazılar bu kelimeyi vatan oldu mu her şey diyor gerisi teferruattır. Veya laiklik oldu mu gerisi teferruattır. Kemalizm oldu mu gerisi teferruattır demokrasi oldu mu gerisi teferruattır bizde diyoruz ki iman ve tevhid olduktan sonra gerisi teferruattır hepsi boşdur. Allah indinde gerekli olan değerli kardeşlerim iman ve tevhidti şimdi geldik bir son hadisle inşallah dersimizi bitirmeye kim okumak ister okumaktan korkmayın kardeşler evet Yaşar kardeş. Hamdülillah, evet, <gülüyor> şöyle büyüklüğü, büyüklüğü oranındadır. Allah bir toplumu severse onları belalara bırakarak imtihan Razı olanlardan razı olur, de etmiş ve olduğunu bildirmiştir. Güzel. <gülüyor> evet, başka hiç okumamış kardeşler varsa, Muhterem Hüseyin hocam, buyurun. İnşallah. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mükafatın büyüklüğü sabredilen belanın büyüklüğüne bağlıdır. Ve muhakkak Allahu Teala bir topluluğu severse onları sıkıntılarla dener. Kim razı olursa onun için Allah'tan rızalık vardır. Kim de kızıp kabul edilmezse kabul görmemeyi hak etmiş olur. Güzel, güzel. Evet Abdurrahman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle uymaktadır. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü oranındadır. Allah bir toplumu severse onları belalara uğratarak imtihanı tabi tutar. Razı olandan razı olur, öfkelenene, öfkelenene de öfkelenir. Dinimizi rivayet etmiş ve Hasan olduğunu bildirmiştir. Evet. Ve kâle nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselatu vesselam, şöyle buyuruyor bakınız inna izzamel cezai mea izzemil bela Allahu ekber hadisin güzelliğine bakın mükafatın büyüklüğü mükafatın büyüklüğü sabrın büyüklüğüne yani Allah hangi sıkıntıyı ve cezayı buradaki ceza nedir bir musibet bir acı bir zorluk bir meşakkat değil mi ona sabrettiğin oranda o mükafatını alıyorsun mükafatının büyüklüğü ona sabrı ettiğin oranda oluyor. Sabrının büyüklüğü kadar oluyor. Hadisin devamında ve inna Allahu Taala izahabba kavmen ibtalahum feman sukhtu. Hadisin güzelliğine bakın ve muhakkak Allahu Teala bir topluluğu severse Allah bir topluluğu severse ne yapar onu denemelerden, sınamalardan, imtihanlardan geçirir. Onun imanını ve sadakatini ölçe, değil mi? Madem ki Allah'ı seviyorsa, iman ne yapar? Zorluk ve meşakkat anında ortaya çıkar. Zaten insan yolculuğa çıktığı zaman dostlarını kardeşlerini anlar, değil mi kardeşler? Zorlukta, hastalıkta, meşakkatte, acıda kimin kimin dostu olduğu her şey ortaya çıkar. Bir yolculuğa çıkın, bir ticarete çıkın, veya hangi bir e, alışveriş yapın, değil mi? Veya bir komşuluk edin, insanlar insanlarını, insanlıklarını, vasıflarını ortaya koyarlar. Allah da sevdikleri kullarını ne yapıyor? İmtihan ediyor. Onların imanlarını ve sadakatlerini ölçüyor. Kim razı olursa, yani Allah'ın kendisine yazmış olduğuna razı olursa, Allah'tan dona bir rızalık vardır. Yani o Allah'ın yazdığına razı olursa, yerlerin ve göklerin sahibi Allah da razı oluyor. Kim de Rabbine kızıp da değil mi gazaplanıp da rıza göstermezse Allah da ona ne yapar gazap eder. Yani o Allah'ın kendisine ortaya koyduğu tavrına göre ya mükafat alır ya da ne yapar kardeşlerim ceza alır. Biz burada görüyoruz değil mi Allah'ın mutlak bir adil olduğunu. Kullar zulmedince haksızlık edince Allah da onlara mutlak adaleti gereği ceza veriyor kullara da sadık olur da imanlarının gereğini ortaya koyarlarsa Allah da onlara ne yapıyor? Mükafat veriyor. Onlardan razı oluyor. Allah hepimizden razı olsun. Allah bizi bir an hani göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa ona isyan edecek bir söz söyletmesin. Bugüne kadar Rabbim bizi bu halde muhafaza ettiği gibi ölünceye kadar da iman ve tevhid üzerine korusun ve bu hayat gelip geçici bir hayattır. Kalıcı olan ahirettir. Dünya malıyla mülküyle bir anıdır ve hepsi bir mazide kalacak bir nedir kardeşlerim yaşamdır. Ama asıl ve baki olan Rabbimizin katında olandır. Dünyada topladıklarımız değil. Dünyada elde ettiğimiz imanla salih amellerimiz en hayırlı olandır. Mimme un. Hani o dünyada topladıklarımızdan en hayırlı olan nedir? İman ve samihamandır. Bizi Rabbim bu iman üzerine ve kardeşlik üzerine muhafaza etsin. Şu küçük bir dünya hayatında imanla kardeşliği zedelememek gerekiyor. Dünya hayatında kardeşlerimize, Müslümanlara tavsiyemiz budur kardeşler. İmanımızın kıymetini bilelim, kardeşliğimizin kıymetini bilelim. Cahillik etmeyelim. Olgun kimlikli olanın Müslümanlarla iyi geçinmenin, dostça olmanın yollarını bulalım. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Belki bugün kalbini kırarsınız, yarın bulamazsınız. Helalleşemezsiniz. O yüzden bugün kıymet bilmediğiniz insanlar belki yarın olmayabilir. Bugün bir müminin ayıbını, açığını, ayı, kusurunu aramayın. Yani gıyabında gıybet etmeyin. Ne yapın? Sevin. Hatası varsa da affedin. Siz affedici olun ki Allah da sizi affetsin kardeşlerim. O yüzden Bizler şu dünya hayatının kısa bir müddet bir dünya hayatı belki yarın belki bir hafta belki on gün belki 50 gün belki on sene belki bilmiyoruz ne zaman ölümün bizim burnumuzun dibine gelip de bizim canımızı alacağını bu hayatı imanla salih emelle güzel bir ahlakla ihlasla ve kardeşlik duygularıyla bitirelim. Çünkü bu hayat gerçekten kısadır Allah da bizleri bu söylediklerimizin üzerinde muhafaza etsin inşallah. Evet Muhammed kardeş. Bu ben e, şu e, ve şu <gülüyor> e, olsun. Yani yapmış olduğu ibadetlere değil de e, musibetlere karşı sabretmeleriyle evet. Allah onları <gülüyor> Bunların örneği de e, Aleyhisselam'ın hastalığına karşı sabretmesi 1/12 Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda mesela yedi yıl sabretmesini, Nuh Aleyhisselam'ın dokuz elli yıl kavmine anlatıp da onların imana gelmemesini, sabretmesini, Lut Aleyhisselam'ın kavmini mesela e, imana çağırıp da onları kabul etmemesi, sonra allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı onlardan kurtardı. Ve Aleyhisselam'ın da e, Firavun'a karşı yıllarca tebliğ edip sabretmesi. Bunlara Hıca. göre e, allah Teala bunların merkebeleri yükseltmiştir yani. Evet çok güzel. Tabi sen gelmeden önce biz bütün peygamberlerin böyle tek tek muhtila olduğu şeylerden haber verdik. Adem Aleyhisselam'da Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a kadar deminki senin söylemiş olduklarını söyledik. Sen de bir nevi teyit ettin ve tekrarlatmış oldun. Şimdi geldik dikkat çekilen konular kardeşler hemen onlara değinelim. Sıcak sıcak çayımızı içelim. Tamam mı kardeşler? Evet Mustafa kardeş. Evet 11. ayetinin konuya dair tefsiri üzerinde durduk ve alkame değil mi? Allah'ın sözünü nakdettik. Allah subhanahu ve ta'ala bir kulunu severse ne yapıyordu? Kardeşlerim bir zorluk ve meşakkat anında kul eğer Allah'a sabrederse ne yapıyordu? Allah da ona mutlaka kalbine bir ferahlık veriyordu. İki, Eyüp. Allah'ın takdimine sabretmek Allah'a imandandır. Evet üzerinde durduk. Yani burada zaten başlığımız neydi? İslam davetçisi Halil Karadağ kardeşim. Başlık neydi? İmanın gereğinden biri de Allah'ın yazdığı kadere ne yapmak sabretmekti. O zaman imanın gereğinden biri de sabırdır. Üzerinde durduk. 3. madde. Evet Halil. Birinin soyuyla ayıplayıp, düzelmenin çürü diye nitelenmesi. Birinin soyunu, ırkını, kabilesini, sülalesini Değil mi? Allah muhafaza öne sürerek ayıplamak, kötülemek bu cahili işidir. Yani olgun bir Müslüman bunu yapmaz. Kitapla sünnet yolunda giden bir mümin böyle bir ahlak taşımaz. Yok bu Arap, yok bu Türk, yok bu Kürt, bu yok herkes. Bunlar cahili işidir. Ve cahiliyeden biz uzağız kardeşler. Kim cahiliyeyi hortlatmak ve onları diriltmek isterse Allah da ondan mahşer gününde hesabını sorar. Nitekim yüzyıldan beri bu ülkenin kanını emdiler. Irkçılar, sülaleciler, kafa tasçılar değil mi? Allah sonlarını getirdi mi? Getirmedi. Evet, dördüncü madde. Evet, son, e, sayın. Musibet anında yanaklarına vurarak bölünmek, üstünü başını yırtmak ve cahiliye mizaları reddik olan vay, vah gibi sözlerle bağırıp çağırmak hakkındaki söz konusu kınama ve azarı şifredir. Üzerinde durduk. Beş... Bülent Allah'ın bir kuluna hayır dilemesinin harameti onun cezasını dünyada ikinci iken çabuklaştırması evet Allah'ın bir kuluna olan sevgisinin ve hayrının en büyük alametlerinden biri dünyada onun ne yapması? bazı sıkıntılara düşürülmesi ve günahlarının dökülmesine vesile olması evet evet Sedat Hocam 6 Allah'ın kuluna şer dilemesinin alameti ise onun cezasını <gülüyor> gününe saklamasıdır Güzel, üzerinde durduk. Yedi, Muzaffer hocam. Allah'ın kulu, Allah'ın kulu sevdiğini göstermesi. Evet, yani seninki kısa, kısa mı? Evet, Allah'ın kulunu sevmesin, alameti de onu sıkıntılarla denemesi, imtihanlardan geçirilmesi. Hiç okumayan var mı kardeşlerden? Ee, evet, bu Muhammed, tefaddeh. Evet. Bunun başına gelen bu sübhetlere kader olarak kabul edilmesi haramdır. Evet, Mikail diyemiyoruz artık sana. Evet, çünkü Mikail niye diyemiyoruz? Neden Cebrail diyemiyoruz? Hani çünkü Mikail ve Cebrail dedik mesela Mikail sen bir erkek olarak Mikail ismini veriyoruz değil mi sana örneğin? Biz meleklerin cinsiyetini bilmiyoruz ki sana yani erkeklik olan bir Mikail ismi veya Cebrail diyelim. Dolayısıyla bu çerçevede hani dinleyen izleyen kardeşler bilgi sahibi olsunlar diye söylüyoruz. O yüzden de sana ne dedik? Ebu Muhammed dedik inşallah. Güzel. Üzerinde durmuştuk. Evet Bülent. Bülent sana ne diyelim? Ebu Ebu Ebu neydi senin kızının adı? Erimler, Ervan. Ebu Erva. mı? Maşallah. İkinci Ebu Erva. <gülüyor> Eyvallah. Evet. Evet. Müellere evet. kader rıza karşı Allah'ın bundan razı olmasıdır. Güzel. Sekizinci maddeyi mi okudun? Dokuz. Dokuzu okudun. Yani musibetlere sabredip kader oluşuna rıza göstermenin karşılığı Allah'ın kulundan razı olmasıdır. Bunun da üzerinde elhamdülillah durmuş olduk. Rabbim bizi inşallah önümüzdeki hafta rüya çirktendir babına inşallah ulaşırsa. Fakir bu baba değineceğiz. Süleymane Allah'ın mümkünün ve ilaha illa enter ve estağfuruk ve tuğbu iledir. ترتوى فالكل يروى في العطاء وكتاب الله هدي للأنام فيه علم فيه أجر واسف.